من ضرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحديد الله فلا مضلنا ومن يضلل فلا حاليا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا arkadaşlar geçenki dersimizde sizlere bu ve onun tarihi ve Şia anmezzze Mezebin kısımlarını sebeye zeydye naa ve Kesaniye gibi ve Radanoğlu olan ismi aşeerriye gibi mezhebe fırkaları incelemiştik. Sıra ise bu uzun mevzunun dördüncü bölümü olan <gülüyor> kelam ilminin zuhuruna sebep olan fırkalar ve kelam ilminin doğuşu bu kelam ilminin doğuşundan ortaya çıkan mezhepler ve bu mezheplerin itikadi olarak insanlarda bırakmış olduğu tesirler üzerine duracağız. 37. hicri ile 100. hicri arasında idik. Bu dönemin sonlarında yani bu asrın ikinci bölümünde İcadi 50 senesinden sonra Kaderiye dediğimiz bir fırka zuhur etmiştir. Bunlara Ehl-i Sünnet ve Cemaat Kaderiye adını takmıştır. Çünkü bunlar Allah'ın mahlukat üzerinde kaderini ve takdirini inkar etmişlerdir. Dolayısıyla bu ismi almışlardır. İslamda bu bit atı ilk olarak ihdas eden şahıs Mehmedir Cühanidir. O da bunu Sus veya Sensevey veya Senhevey El Bakar adlı bir Hristiyan'dan almış. Bu Hristiyan Müslüman olmuş daha sonra yeniden Hristiyan olmuştur. Naber-i <Gülüyor> Cüveni'den tesirlenerek bu kader fikrini daha sonra Gailan-ı Danışık'ı denilen bir şahıs tesirlemiştir. <Gülüyor> Müslim'in iman bahsinde bir rivayet vardır. Abdullah bin Omar'a iki şahıs gelir. Bunlara, e bunlar Abdullah bin Ömer'e Basra'da Mabedir Cüheni adında bir adamın çıktığını ve bunun kaderin hiçbir şeyi saymadığını söyler. Der ki: İnnel amra unufun. <gülüyor> Abdullah bin Ömer de kendisinin ondan beri olduğunu, onun da kendisinden beri olduğunu, kadere iman etmediği mümin olamayacağını, kendisine haber iletilmesini söyler. Burada, innel الْاَمْرَ اُلُفٌ manası nedir? Yani, kul, işlemiş olduğu fiili, kader, Allah'ın kaderi yani, tepkal etmemiştir. Daha önce bir kader takdir edilmemiştir. Diye inanır. Aynı zamanda Allah-u Teala var olacak olan şeyler var olmadan o şeyin var olacağını bilmez. Görüşünü ortaya atar. Bu mesele iki şıktan ibarettir. Birincisi, mahlukatla ilgili Allah'ın ezeli ilmin inkar vardır. Biz Müslümanlar, el-ı sünnet inancı olarak inanırız ki, Allahü Teala'nın ezeli ilmi vardır. Yani kainatı yaratmazdan önce, kainatı, kainatta kainatta buku bulacak, bulabilecek her şeyin Önce Allah'ın onu ezeli ilmiyle bilmesidir, yani daha önce olacak şeyleri bu bilmesiyle takdir etmesi, kaderde bunu lehmacuzda yazması olduğuna ne yaparız? İman ederiz. Fakat bunlar ise Allah'ın bu ezeli ilmini ne yapıyorlar? Bu şahıs inkar ediyor. Evet. İkinci şük ise kul fiilin, fiilini kendisi icat eder. Yani kul yapmış olacağı fiili halikidir. Kendisi yaratır. Bunun Allah'la hiçbir alakası, hiçbir ilgisi yoktur. Diye inanır. Bu sözün ikinci şıkkı budur. Halbuki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de "Vallahu halakakum vama tamalum". Allah-u Teala sizi ve sizin yaptıklarınızı yarattı. Demek, bizim yaptığımız her hare her harekat, düşündüğümüz, yaptığımız her şey Allah'ın ilminden tasbiyyen uzak değildir. Allah onu bilir ve o takdir etmiştir. Ve o yaratmıştır. Dolayısıyla bu inanca sahip olma şunu gerektirir. Yani Allah-u Teala'dan başka bir yaratan, kul kendi fiilini yaratıyor ya, iki, var, iki yaratan varlık, iki yaratan zat gibi bir inanç ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Lanikai'nin takırc etmiş olduğu Rivayette Usul-i İstikad-ı ve Cema kitabında El-kaderiyyetu mecusu hadil umme Kaderiler yani kaderin kelebenler bu ümmetin mecusileridir demiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu rivayeti Şeyh Elbani akiret-i havinin etmiştir. Sahi olduğunu söylemiştir. Bu teşbih neden? Neden? Biliyorsunuz sizinle önceki derslerimizde İranların dinleri incelerken mecusilerin bir hayır ilahı ve bir de şer ilahı görmüştük. Yani bütün şerlerden mesul olan şer ilahıdır. Bütün hayırlardan da mesul olan hayır ilahıdır. İki ilah, inanıyorlardı. Dolayısıyla kaderde bu inanca sahip olan yani hayır Allah'tandır. Şer, şerri ancak bu kendisi yarattır, hayır odur. İnancı tıpatıp atıp bu inanca uymaktadır. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem El kaderiyyetu mecusu hadil umme Kaderiler bu ümmetin mecusileridir buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. İki şıktan bahsetmiştik. Birinci şık Allah'ın fadeli ilmi sefkat etmediğini, yani onu daha önce bilmediği görüşü bu intirad etmiştir. Şu an müteykhirilerden o devirden sonra, haseten Mu'teziler e, taifesinde artık böyle inanan kalmamıştır. Herkes daha önce Allah'ın yarattığı şeyi, yaratacağını bilmesine inanmaktadır. Sadece ikinci şık inanç kalmıştır. O da kul Yapmış olduğu şeyin, sihirin halıkıdır, yaratıcısıdır, fikri. Daha sonra Mu'tezile mezhebinde yer almıştır. Bunu ileride göreceğiz inşallah. Yine aynı asrın sonlarında, bu asrın bitmek üzere zamanında, Mürciye fırkası dediğimiz bir fırka vardır. Mürciye ircadan gelmektedir. İrca, lugasa, tehir etme manasındadır. İstirahda ise amelleri imandan tehir etme, imandan saymama demektir irca. İrcanın kısımları vardır. İrca üç kısımdır. Bunun birinci kısmı Havarişlerin sahabeleri Hz Ali ve Hazreti Muaviye ve Amr ibn As ve hakem olayına katılan sahabeleri tekfir etmesine mukabil. Hz Ali radıyallahu anh soyundan gelen el Hasan İbni Muhammed ki Hazreti Ali'nin ikinci ailesi El-Hanesi'nin oğlu olan evet. Oraya dayanan el Muhammed el İbni Ali İbni Ebi Talib az evet, torunu oluyor. Bu şahıs şöyle bir fikir ortaya atmıştır. Biz o insanların yani sahabelerin Hz. Ebu Bekir Ömer'den sonra çıkan ihtilaf ve fitnere yaşayan e, bu insanların hallerini Allah'a irca ve tehir ediyoruz, haval ediyoruz. Evet. Bu ircayı ehl-i sünnet almıştır. Çünkü esas irca biraz sonra gelecektir. Bu, o sahabelerin hallerini Allah'a havale etmiştir. Bunlar hakkında hiçbir şey söylemiştir. Bu şahıs Hicri, 900, Hicri 99 senesinde veban etmiştir. Ve İkinci olan bu irca, ilk olarak bunu ihdas eden Gailanet Demişikidir. Bu şahıs ki, biliyorsunuz, Mabedil ül kader inancını, kader karın inancını almıştı. İlk olarak bu adam bu görüşü ortaya atmıştır. Demiştir ki, iman kalbiyle tasdik ve dil ile ikrardan ibarettir. Ameller imandan bir rükun değildir. Yani insan amel etmezse insan imanına bir zarar gelmez. Nasıl ki kafire sevap fayda vermez, aynı şekilde mümine masiyette günah işleme zarar vermez fikrini ortaya atmıştır. Bu gibi bir inanç küfrü gerektirir. Çünkü bunda Allah'ın masiyet işleyen, asi olan kullar, kullar için gelecek olan azabı inkar etmemektir. Bu küfürdür. Evet. Üçüncüsü olan rey ehli. Kufede bunlar rey ehli. İmam Ebu Hanife gibi şansların görüşü. Bunlar da ve kalbine tasdik, dille ikrardır. Her ne kadar amel, imandan bir rükun değilse bile fakat amel etmeyen, nasip işleyen şahıs ceza görecektir. Cezadan beri değildir. Allah'ın ona gerektiği ne ikabı varsa, cezası varsa, işlediği suça göre ceza görecektir. Evet. Ve iman diyor ki tecezgi etmez Parçalanma. kabul etmez Çünkü iman tasdiktir diyor. Bu görüş küfre örnekle beraber bid'at olan bir kavil ve sözdür. Bu ehl-i sünnet ve cemaati görüşüne muhaliftir. Evet. Bu da İmam İbn Hanife rahimehullah hocası olan Hammad İbnü'l-Süleymandan tesirlenmesiyle meydana gelen bir görüştür. Evet. Dolayısıyla iki fırkayı bitir iki fırkayı bitirmiş olduk. Şu an birinci asır kapandı. Önümüzde Hicri 100. yılın 150 Hicri senesine kadar olan vakıalar üzerine duracağız. Bu devrin başlangıcında serem kardeşler, dört tane önemli şahıs ortaya çıkmıştır. Bu dört şahıs maalesef dalaletin ve küfrün başı olmuşlardır. Bu dört şahıslardan ilki Caat İbn-i Dirhem'dir. Bu adam hicri 124 senesinde öldürülmüştür. Bunu Kufe'nin emiri olan Halib bin Abdullah el-Kasri'yi öldürdü. Kısa şöyle. Bu şahıs Vehbi bin Münebbih'in talebesiydi. Onunla çeşitli sifat konularında münazaraya girdi. Sorular sormaya başladı. Ve Allah'ın Musa ile konuştuğunu İbrahim Aleyhisselam'ı dost edindiğini inkar etmeye kalktı. Bu Kufen'in emiri Halid bin Abdullah el-Kasri bir kurban bayramı günü kutbe Müslümanlara irad ederken son sözünü şununla bitirir. Ey Müslümanlar gidin siz kurbanınızı kesiniz. Ben bugün Caat İbni Dirhem'i keseceğim onu öldüreceğim çünkü bu Musa Aleyhisselam'ın Allah ile konuşmadığını İbrahim Aleyhisselam'ı kendine dost edilmediğini iddia ediyor ve minberden iner ve o adamı keser öldürür bu şahıs Kur'an'ın mahluk olduğunu ilk ortaya atan şahıstır Kur'an Allah kelamı değildir Allah'ın yarattığıdır mahluktur. Sikrini ortaya atmıştır. Aynı zamanda Allah'ın aşağı istiva etmesini inkar etmiştir. İstiva değil de bunun manasının istevla yani kuşattığı hükümran <gülüyor> olduğu manasını vermiştir. Bu sıfatları inkar etmesi görüşünü bu şahıs Cem Nisafan'dan almıştır. O da Şam'da Beni Umeyye eee Devletinde kendisi son halifenin müezzibiydi. Bu ile ortaya çıkınca kendisini öldürmek istenmiş ve Şam'dan Kufe'ye kaçmıştır. Kufe'de Cebrail buluşunca bunu siklerinden bu sıfatları inkâr etmekle teşhis edilmiştir. Ve Kufe'de az önce arz gibi kendisi e, idam edildi. İkinci şans Müslümanların başına bela olanlardan Cem İbn Safandır. Bu adam Hicri 128. senesinde yine aynı şekilde Misr'in İbni Ahlas İsfahan'da veya nerede şehrinde bunu idam etmiştir. Bu adamın çeşitli İslam alemine itikadi yönen zararları olmuştur. Bu adamın inançlarını şöyle sıralayabiliriz. Sifatları inkar etme Kur'an'ın mahluk olma görüşlerine ek olarak şunları deriz. Bu şahıs bir polarak cebriye inancını ortaya çıkardı. Diyordu ki kul hiçbir şeye gücü yetmez. Kul güçle bastırlandırılamaz. O ancak Allah'ın kendisine takdir etmiş olduğu fiilleri işlemeye mecburdur de cebriye mezhebi dilimiz fırkası bu adamın bu ortaya atmış olduğu fikirle başlar ve bir olarak ortaya çıkar cebriye mezhebi yani kişide takliyen cüz'i bir irade yoktur külli irade Allah'ın Allah kula cüz'i bir irade vermiştir Allah kendisi hakkında bir kader tatil etmiştir o kaderin işleme mecburdur Allah onun hakkında cehennemi diledikse o cehennemiktir. Yol çıkamaz. Cehennem diledikse o yoldan çıkamaz. Allah onu zina ediyse onun suçu yoktur. Allah ona emretmiştir, takdir etmiştir. Mecburdur yapmaya. Bu inancı ortaya yapmıştır. Daha önce esas bu inanç nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Lekke'ye Lekke'de ilk davetini başladığı zaman İnsanları tevhide davet ettiği zaman müşrikler şu sözlerle ona mukabele ettiler. Allah Sübhanen kendisi buyuruyor. Vaka'allezine Allah Allah'aşık koşan leke ehli dedi ki: Ne uşa Allahu ma abadnâ min dunîhi şey." E Allah direteydi. Biz hiç şeya koşmazdık. Ne de babalarımız hiç koşardı. Ne haramnamızdık, bir şey, hiçbir şeyde taraf kılmazdı. Allah dilediği için biz Allah'a koştuk. Irk olarak bu inanç müşriklerden Mekke'mişle o da çıkmıştır. Ve bu şahıs bu inancı onlardan almıştır. Halbuki biz biliyoruz ki Allahu Teala insana cüz'i bir irade vermiştir. Akıl vermiştir. Akıl nimeti. Külli olan irade, her şeyi irade etmesi, kul ol, feyekul olur emriyle hareket eden Allah-u Teala'dır. İnsan Allah'a bütün hayır yolları gösteren peygamberler göndermiş. Şer yolları da göstermiş. İnsanın hayrı ve şerri seçmesi için ona cüz'i bir irade, bir akıl vermiştir. O akılla hayır bulabilir, Fırat-ı Müstak'ı sürük edebilir. Bunu yeterli görmemiş, aynı zamanda onu o yola sevk eden, onu açıklayan, ona teşvik eden peygamberler göndermiş. Peygamberler vefatından sonra kendilerine miras olarak kitaplar kalmış. Bunları okusunlar, hidayet ersünler diye. Dolayısıyla Allah katiyen bu hükmünde zalim durum sahibi değildir. Çünkü eğer Allahu Teala istediğini cennetine koyma ve buna müteallik bütün onunla ilgili fiiller işletirme veya istediğini cehenneme koyma, e, cennete koyma, bununla ilgili bütün buna müteallik fiiller işletirme eğer Allahu Teala bu şekilde yapsaydı insana hiç akıl vermeden o zaman Allah zalim olurdu haşa ki Allahu Teala katiyen zulmü sevmez. sevmez. Müslü'nün vermiş olduğu kutsi bir hadis-i diyor ki Ya ibadi, ey kullarım inni harramtu zulme hala nefsî ben nefsime nef nef zulmü, zulmü haram kıldım ve cealtuhu beynekum meharramâ arnızda da bunu haram kıldım felâ tezâlemû bir rize zulmet Dolayısıyla katiyen Allah-u Teala zalim değildir. Fakat bunlara göre Allah zalim ve haindir. Evet. Bu şansa göre, iman Allah'ı bilmek, küfür de onu bilmemektir. Bu fikrini deniliyor ki, Gayran Edem'in almıştır. Diyor ki bu adam, Mâmed-ül Cüheni'den kaderin kendine fikrini almıştır. ebul her eş Makar-ı İslam'ın kitabından bunu zikretmektedir. Yani bu adama göre, Allah iman Allah'ı bilmektir. Küfür, onu tanımamaktır. Bu kadar. Bu kadar. Amir falan bunlar yok, sadece budur buna göre. Yine bu şahsın itikatlarından cennet ve cehennem ehli, cennet ve cehenneme girdikten sonra hem cennet hem cehennem hem ehli fani olacaktır. Hiçbir şey kalmayacaktır. Çünkü fani olmayan mütenahi hareketlerin tasavvuru mümkün değildir. Maakat her şeyin bir e, fani olacağı kesindir. Baki sadece Allah kalacaktır. Cennet de olacak. Cehennem de olacak. Orada yaşayan evli de fan olacaktır. Bu inancını ortaya atmıştır. Peki biz soruyoruz o zaman. İnsan Rabbinin rızasını kazanmak için bu kadar dünyada çaba gösteriyor. Eğer bunun mükafatı cennete girip hemen fani olmaksa cennetle beraber bütün bu çabalar Allah'ın razısını kazanma neden o zaman? Ki Kur'an'da cennetin ve cehennemin ebedi olacağını, insanlar en son varacağı makar yer bunlar olacağını anlatmaktadır. Cennet ehli cennet, cehennem ehli cehennem. In. İnsanlardan bir taife cennetse, bir taife cehennem. Ki ebedi kalacak, halihazırda diye abedan, ebedi. Bu şahsa göre Allah'ın ilmi hadistir. Yani yaratmadan önce onu bilmesi caiz değildir. Diyor ki Allah ilmini yaratır. Nasıl? Önce bir şeyi yaratır ve olacak olan bir şeyi vuku, olacak, olan şeyi, vuku bulur. Ondan sonra onun vuku bulduğunu bilir. Haşa bu Allah'ın evde ilmini inkar inkar vardır bunda. Evet. Üçüncü bu devre çıkan önemli şahıslardan birisi Mukatil İbni Süleyman. Bu adam 150 Hicri senesinde vefat etmiştir. Mücessime ve müşebbihe dediğimiz Taife'nin reisi bu adamdır. Kendisi teksircilerdendir. Cemil Safvan'la Porasan'da yapmış olduğu münakaşadan sonra Birisi Allah'ın ispatlarını inkar ediyor. Bu da ispatlama çalışıyor. İspatta aşırı giderek bu defa Allah'ın mahlukata teşbih etme ve teslim etme, cisimlendirme e, fikrine varmıştır. Dolayısıyla Allah'ı e, kullara, mahlukata benzetmiş ve onu teslim etmiş. Allah'ın eli benim elim gibidir. Allah'ın küyü benim gibidir. Gibi sözler sahip etmiş. ve Allah'ın ispatlarını ispatla, ifrata gitmiştir. Bu şahıs ehli kitaptan yani İsraillerden çok haber almış ve inanmış ve hadiste İmam-ı Zerbi'nin söylediğine göre yalan söyleyelerden birisidir. İmam Ebu Hanife şöyle derdi, bize doğudan iki pis, iki habis görüş geldi. Biri inkarcıca, yeri ise teşvikçi, mukatim yani Allah'ı kullara benzeten diğer ise Allah sıfatlarını inkar eden Tarih Bağdat'ta bu bu adam Forosan'da ortaya çıkmıştır ve müşebbiye mücessime fırkasının başı sayılır o devirde fikne olan şahıslardan bir tanesi dördüncü önemli şahıs ki bu son bunların zuhruyla kelam ilminin ortaya çıkmasına yani sebep olacak. Vasıl İbni Ata bu adam 131. senesinde senesinde ölmüştür. Mu'tezile fırkasının ve ehlisi ve ilk imamıdır. Bir gün Hasan el-Basri büyük tabi imamlarından birisinin meclisinde bulunurken kendisiyle arasında şöyle bir münazara geçiyor hocasıydı Dedi ki ey imam bir grup insanlar Allah Resulü'nün ashabını aşırı giderek gelen hadiseler yüzünden tekfir ettiler. Bir grup insanlar da amelin, masiyetin insana ve mümine zarar vermeyeceğini söylediler. İlkleri havarişlerdir, ikinciler ise mürciğedir. Bunun hakkında ne dersin diye söz etti. hasan Basri tefekkür etti. Fakat onun cevabını beklemeden şöyle söyledi. Ben ise şöyle derim. Onlar ne kafirdir ne de Müslümandır. Ne kafirdir ne de mümindir. İkisinin arasında olan bir mertebede bir mevzildedir. Görüşünü ortaya attı. ...ve hasan Basri'nin... ...meclisinden ayrıldı. İhtezene... an meclisi hasan Basri... ...denildi... ...ve... ...mü'tezile mezhebini tesis etti. Bu şahıs... ...aynı zamanda... ...sahabeler hakkında... ileri geri sözler söylemiş... ...onların hangilerini... ...fasık hangilerin olmadığını tayin etmeden... Hepsine fasık damkasını vurmuştur. Fasık olduklarından dolayı bütün sahabelerin şehadetini kabul etmemiştir. Ki Mu'tiz ile medeninden bir, tane, bir görüşü de sahabenin şehadeti kabul değildir. Evet. 150 hicri senesinden 234. senesine kadar olan durum... Bu dönemde Abbasi dönemi kapanmış ve e, Emevi dönemi dönemi kapanmış yeni bir İslam devleti Abbasi dediğimiz dönem açılmıştır. Bu dönemde Mehmun, Muatasım, Vasıf gibi halifelerin zamanında Yunan felsefesi veya Yunan mantığı dediğimiz çeşitli eserler Aristo'nun, İskender'in, Eflaton'un bunların kitapları Arapçaya tercüme edilmiş. Bu kitaplar tercüme edilince alimler veya bu gruplar bu kitapları okumuşlar. Hedefleri o kitaplara reddiye yazmak. Fakat bunlardan bir kısmı tamamen tesirlenmiş, bir kısmında da az bir tesir bırakmış ve İslam'ı onlara karşı müdafaa etmeye kalmış. Ve bu devirde, bu saydığımız şu ana kadar size ta dersimin, daha önceki derslerin başından bu yana kadar bütün cem'i fırkalar beş fırkala toplanmıştır. Kavaric, Şialar, Mürciye, bir de Mu'tezile, bir de Evlisine gelceğim. Bakın bunu en son dersimizde inşallah göreceğiz. Havarileri ince incelemiştik, Şialardaki geçer geçen gidersinizde, Mürciyet tayfesini de anlattık. Şu an Mu'tezile mezebine ve tayfesine geliyoruz ki bu kitapların tercümesinden sonra en fazla tesirlenen ve mezet bu Onların metoduyla Hazırlayan Keram'ın doğuşuna Sebep olan Mezheb budur Ki daha sonra Göreceğimiz gibi Eş'ari Ve Maturidi mezhepleri bugün caridir İslam alimde, Bu Mu'tezile mezhebinden teslim edilmiştir Mu'tezile ise Daha önce gördüğümüz fırkalardan Teslim edilmiştir <gülüyor> En büyük Mu'tezil imamları saydığımız gibi Vası bin Ata, Ebu hudeyl ve Talebes-i Nazzam, Amd İbni Ubeyd ki bunlar, bunların mezhebiyle ilgili bir kitap yazmıştır. Arkadan Ebu'l Hasan Eş'an'ın hocası olan Cübay ve Abdur Abdülcebbar ve Cahiz gibi kimseler mezhebin büyük imamlarıdır. Bunların itikatta inançları nelerdir ve bize ne gibi zararlar getirmiştir. Bunu gördüm. Bunlara göre itikatta haberi ahad yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden bize gelmiş olan mütevatır derisine ulaşmamış rivayetler bunlara göre itikatta ve amelde ölçü değildir. Kat'i surette kabul etmezler inkar edenler. Çünkü onlara göre akıl her şeyden daha üstündür. Nakir sonra gelir. Dolayısıyla bu haberleri tevil etmeden onlar için daha kolay bir iş olmak için tamamen bunları inkar etmek idi. Tamamen inkar ettiler. Geriye Kur'an ve mütevatir haber kalıyor. Ki mütevatir haber azdır. Bunlar hakkında diyorlar ki akıl nakle, nasa, temiyata, yani Allah'ın kitabına ve Peygamberin mütevatir hadislerine, hadislerinden önce gelir akıl. Bu işte o felsefeden aldıkları bir tesir. Önce gelir. Eğer Kur'an ve mütevatür sünnet buna muafıksa alırız. Bu akla muhalifse ne yaparız? Tevhid ederiz diyorlar. <gülüyor> ve öyle tevhidlere saplanmışlardır ki kendilerini günün çare düşmüşlerdir. Çünkü Kur'an'ın lazını inkar etmeleri kendilerini apaçık Müslümanlara karşı küfre götürmelerine sevdolacaktır. Dolayısıyla başka bir yol tutmuşlar o Kur'an'da ve mütevâtir sünnette gelen ifadeler hakkında kanısteten nasları lafzını ispatlamışlar fakat manasını inkar etmişler. Nasıl oluyor bu? Demişlerdir ki Allahu Alimu Allah alimdir ama ilimsiz olarak alimdir. Allah kadirdir, güç sahibidir ama güç olmadan güç sahibidir. Allah'u mutakellimun bila kelamı. Allah konuşandır ama sessiz olarak konuşandır. Ne demek bu? Oyuncak. Nasıl oluyor bu? Hem Allah konuşan olacak hem konuşmayacak. Hem Allah güç sahibi olacak, halim olacak hem bilmeyecek. Ne demek ki? bu? Bu Kur'an sünneti oynamaktır. Adam, oradan göre inkar edemiyor, oynamaya kalkıyor, kendilerine kafir demesinler diye. Müslümanlardan çıkmasınlar. İşte bunların Müslümanlara ve yani yapmış olduğu desilerden bir desistler. Rü'yeti inkar ederler. Allah'ın ahirette görüleceğini inkar ederler. Ve Kur'an'dan şu delili getirirler. Derler ki, لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارِ وَهُوَ yudriku'l الْأَبْصَارِ Gözler onu idrak edemez, o gözleri idrak eder. O, o gözleri idrak eder. Yani demek istiyorlar ki, biz gözümüzle Allah'ı idrak edemeyiz. Dolayısıyla ahirette onu göremeyeceğiz. Halbuki, idrakla görme arasında dağlar kadar fark vardır. Evet, gözler onun mahiyetini, Zat-ı Akdes'in, Allah'ın mahiyetini, künhünü onu idraat etmekten acizdir gözler. Ama bu, Allah'ı temaşa etmelerine mani değildir. Ki, Musa Aleyhisselam bile Cenab-ı Hak'ı görmek istemiş, fakat Allah-u Teala, ziada görmeyeceğini ona lentarani beni göremezsin sözüyle. Walakin istakarra cebeli tarani. Fakat daha var. Eğer dağda istikrar ederse, tecelli ederse. Oraya tecelli edince. rabbuhu lil cebeli. Ne zaman ki Rabbu e, Rab samin Rabbi Allahu Teala da tecelli etti. Tahammül edemeziz. Niye? Çünkü Allah'ın dünyada görmesi mümkün değil. Ama ahirette görülecektir. Vücuhu yevme idin Nadiratun ilâ rabbihâ O gün o parlak güzel, râbilerine bakıcıdır, onları göreceklerdir. Hani biliyorsunuz, Buhari Müslim'de bu konuda bir sürü hadisler geldi. Seteravrâ <gülüyor> Rabbakum. Rabbinizi göreceksiniz. Ve onu görmene de katiyen bir izdiham, bir sıkıntı olmayacak. Katiyen. Onun görmesi nasıl olacak? Sordular. Allah Resulüne, o da Allah Resulüne, Allah Resulüne ne buyurdular? Dediler ki, siz Bedir, Bedir günü, yani ayın 14'ü gördüğünüz gibi onu göreceksiniz. Yani, onu evet idrak etmek mümkün değildir. Fakat bu onu temaşa etme görme manideyidir. Buna Kur'an ve Sünnet'ten bir sürü deliler vardır. Evet. İnkâr o, bu ayet-i kerime onlar şöyle teyrediyorlar. Ucuhun yevme izin naziratun ilâ rabbihâ naziratun diyorlar ey mutlu Yani manası onlar bekleyicidirler, Rab derne. Halbuki nazir-i ilâh daha oluyla dağlar kadar fazla manabaklar. Fakat teyredilmiş, teyredilmiş. Seyredilmek çok kolay. Evet. Neden? Evet. Kur'an, biliyorsunuz, bu şahıslar Allah kelam olduğunu inkar ediyorlar. Bunu duymuşsunuzdur. Bu fikir mabedil yok, cehmiydi dirhemden gelmişti. Arkadan cehmiy Saf var, arkadan bunlar temsilendi ki bu o asırda yani bu Abbasinin mevhum. Muhtasim ve vasıf dönemlerinde muhaddisler, elisneth yani alimleri çok büyük ızdıraplar ve sıkıntılar yaşamıştır. Çünkü bu üç bu üç devir, üç hilafet devri, bu muhtas bu zaferi olan devri ve dönemiydi. Ne kadar hadis imamı varsa imtihandan geçirmiştir. Çoğunu öldürmüşler, kimisi kerhen onlara cevap vermiş, kabul etmiş. Kimisi hapsenelere çürmüş. Ve İmam Ahmet, Erdes Sünnet'in imamı, 18 ay kendisi sonsuz bir tahammülle sabrını gelerek buna tahammül etmiştir. Hiçbir zaman katiyen onların dediklerine razı olmamıştır. Ve Kur'an Allah kelamı demiştir. Onlar ise ona Kur'an mahluktur. Sözünü sürettirmek istiyorlar. 18 ay kendisi sürgüne edilmiş o hapishaneler hapishaneye ve çeşitli tehzilerde bulunmuştur fakat iyi surette <gülüyor> bunu söylemiştir. Vaftıktan sonra gelen mütevekkil halifenin geçmesiyle ehli sünnet <gülüyor> olmuştur. İmam Ahmed'in sebatıyla ehli sünnet muvaffak olmuştur. Evet. Kur'an Allah kelamıdır. Ehli sünnet in inancıdır. Peki Kur'an lakluktur. Bu ne demektir? Ne demek? Bu manası nedir? Yani bu adamlar diyorlar Allah'ın kelamı diye bir şey yoktur. Allah önce kelamını ne yapmış? Yaratmış sonra konuşmuş. Allah'ın sonra kendisi konuşması duyulacak bir şey değildir. Allah ne yapmış? Kelamını ilka etmiş ağaca. Ağaç konuşmuş muhtaya. Tevhid çünkü bunlar Allah'ın konuşmasını mahluk kabul etmelerle bir bölü Allah'ın Allah'ın da birisi yarattığına inancını ortaya kadar tesisirle gitme durumu vardır bunda. Diyorlar ki diyor ki eğer la ilahe illallah mahluksa beni asın. diyor. onlara cevap vermiyorlar. Eğer la ilahe illallah mahluksa beni asıl Evet, muhtesil imamlarından birisi büyük meşhur Asım Krah'tın imamı, bizim okuduğumuz Asım Krah'tır büyük imam Asım, bu şansa gelerek dedi ki Kur'an'da vakellem Allahu Musa teklime ayeti var. Allah Musa ile konuştu. Bu ayeti. وَكَلَّمَ اللّٰهُ oradaki zamiri damme değil de fetha yapsak. acaba nasıl olur dedi. Yani Allah Musa değil Musa Allah ile konuştu. Burada Allah'ın kelam konuşma sıfatını inkar etme. Etmek istiyorlar. Mesele buradan ibaret. Akıllarına sığdıramıyorlar çünkü. Çünkü bu diyor, bunlar diyorlar deşere bezine vardır mahluk Ve o büyük imam şöyle cevap veriyor. A de bu ayet-i senin dediğin gibi olsun. Peki gelin şu ayet-i kerime ne dediksenin? وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِم۪ي Ne zaman ki Musa Aleyhisselam verdiğimiz yere he, sözleştiğimiz yere geldi. O vakitte geldi. فَكَلَّمَهُ رَبُّ Ve Rabbi onunla konuştu. Apaçık. Hiç terim götürmedi فَكَلَّمَهُ <gülüyor> رَبُّ Nasıl tevrim duyunup bir cevap veremez. Evet Çünkü Kur'an'ı tevil etmek, Kur'an'ın tahammül etmediği marralardan çıkmak, bu mantıkla gitmek muhakkak ki Kur'an'ın başka bir ayeti onu telakuz, onu çürdecek. Evet. Sahabeler hakkında ileri geri sözler söylerler ve laf ederler. Kulun işlemiş olduğu fiilin halıkı kendisidir. Allah'ın bununla hiçbir alakası yoktur derler. Ve dolayısıyla kaderi inkar edenler. Kul bir şey işlediği zaman bu kulun eseridir. Allah'ın eseri değil. Allah'la hiçbir alakası yoktur derler. Dolayısıyla Allah'ın e, bu yani kul hakkındaki takdirini, kaderini yaratmasını bu kaderi inkar edenler. Evet. Dolayısıyla bunlar ne oluyor? Bu immetin mecusidir oluyor. Şu an bu fikri komünistler iddia ediyor. Adam bir şey icat ediyor, bu benim eserim diyor, buna Allah'la hiçbir alakası yok diyor. Çünkü adam aynen mi? Bu benim eserim diyor, Allah'la ne alakası var diyor? Allah'ın onu yarattığını, adam inanmıyor. Her şey Allah yarattırmıyor mu? Evet. bu mütezil imanlarında nazam, Kur'an'ın müezzelini inkar etmiştir. Biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim Allah'ın müeciz, selamıdır. Kur'an indiği zaman, biliyorsunuz cahiliye döneminde en meşru Böyle şiirler vardır ki kitaplar doğrusu sığmaz. Araplar zamanında. Cahil Çeşitli yarışmalara girişirlerdi. Ve bunlardan didik kimsenin şiiri seçildi. Muallakat-ı seb'a diyoruz bunlara. muallakat Ve bunlar Kabe zorundan sığındı. O kadar meşhurdur. Ne zaman Kur'an-ı Kerim indi? Bunların bütün bu şiirlerine Arap edebiyatına ustuklarına her şeyine meydan okudur. Kul, Levin işte meati insan ve cinnu, ala ayetu bimsli haza al Quran, la ayetun bimslihi, wolokan bagdhum libadin Ey habibim söyle, bütün in ve cin toplansa bu Kur'an'ın bir nisli gibi getirme, tak onun bir misini getiremeyecektir. Veler ki bazıları bazılarına yardımcı olsalar galip getirirler. Onun işin bir Kuran, bil, mucize. Allah Rasulülüğün me, gelen Allah'ın ona göndermiş olduğu mucizelerinden bir mucizedir. Onun nazmını bir zaman kimse aynısı ne söylebilir, ne de icar edebilir. Bu şahıs bunu inkar etmiştir. Niye? Çünkü inancı felsefe inancı mantık inancı. İslami inancı değil. Evet. Ebu güzel Allah, yine Murtiz İmamlarından, bu adam ise Allah'ın makduratının fare olacağı inancına kaybolmuştur. Yani Allah'ın biliyorsunuz gücü vardır. Kaderi vardır, takdiri vardır. Diyor ki, bir gün gelecek, Allah'ın bu gücü, kaderi, makdurası fare olacak. Bu Allah'ın. Allah'ın da Far olması gerekiyor. Sübhanallah, öyle yani ne akla, ne fıtrata yakın bir görüştür. Tanrım muhalim görüştür. Fakat onların işte o verdiği tesirler <gülüyor> yüzünden bu görüşlere sahip olmuşlardır. <gülüyor> Muhtezin'in dayanmış olduğu beş tane usul vardır. Asıl. Bu diğer bütün mezhepleri, itikazlı mezhepleri, mezhepleri muhtezleri bundan ayırır. Beş tane asıl. Birincisi tevhid. Diyorlar ki Hakiki tevhide inanan bizleriz. Dolayısıyla bu şanslar o devrim, Dehriyul dediğimiz Allah'ın vücudunu inkar eden ruklarla, kelami, mantıgi yollarla Allah'ın varlığını ispatlamaya kalkışmışlar. Dolayısıyla Allah'ın vahdaniyetini ispatlamaya kalkışmışlar ve Allah'ı noksan bütün sıfatlardan dua teyze ediyorlarmış. Kullara, kullara mahlukatla benzemekten, teşkil olmaktan teyze ediyorlarmış. Hareketiyle, hareket ederek kendileri tevhid inancının en üstün olduklarına bu kurda kaybolukla inanıyorlar. Ve kim ki bu inanca sahip değilse katkıya mükeziyle olamaz diyorlar. İlk olarak bunların şeyi tevhiddir. Tabi onların e, bu tevhid inancı yani Allah'ın tek olma bakımından arada fark yoktur. Yalnız şu var ki biz Allah'a layık olan bütün sıfatları ispatlıyoruz. Evet. İkinci asıl menzilul beyne menzileti meselesi. Biliyorsunuz kişinin bir günah işleme mürtekibül kebira acaba insanı kafir yapar mı yapmaz mı? Kavariç kafir olduğunu söylemişti. Diğer mürciye taifesi ise tamam bunlara mümin olduğunu, o günahın ona zarar vermediğini söylemişti. Bunlar ise buna mukabil şöyle bir görüş ortaya attılar ki bu onların en büyük asıllarından bir asıldır. Günah işleyen kimse ne kafirdir ne de müslümdür. İkisinin arasındadır bu inancı ortaya atmışlardır. Halbuki ehlisine inancı inşallah derste göreceğiz. Ehlisine cevap bir birbiri işleyenler hakkında İslam rütmü şudur. O mü'mindir. Allah onu isterse adaletiyle azap eder. İsterse rahmetiyle onu affeder. Tabi bu tövbe Etmezse tövbe etmeyin. Bu günahlar hakkında. Ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam şefaatî li ehl buyurmuştur. Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir buyurmaktadır. Eğer onlar kafir olsaydı o zaman bu şefaat niye olacak? <Gülüyor> evet. El er Hüsvet'in görüşü budur. Bunların üçüncü aslı el ve vel-va'i Cennet demektir. Cennet-i va'du. Va ise cehennem. Diyorlar ki bunda ehli süreten ayrı bir görüş farklığı yok. Hayır işleyen doğru yolda olan onun karşılığı yani hayır ehli cennet ehlidir. Şer işleyen onun karşılığı olarak cehennem ehlidir. Cehenneme gelecektir. Bunda bir değişiklik yok. Dördüncü ise asılları adını. Bu adın adalet sen gelir ki. Allah'ın adil olduğunu söylerler. Elhamdülillah biz de buna inanıyoruz. Bunu şunun işi söylemişlerdir. cebiyet taifesi Allah'ın adil olmadığını, insanların işlemiş olacağı final işleme mecbur olduğunu Zalim olduğunu iddia etmişler. Bunlar da Allah'ın tevzih sahasına, Allah'ın adil olduğunu, insana bir akıl verdiğini, he, bu akılla hayli ve şeri seçebileceğini söylemiş, Allah'a e, zulüm isnadının caiz olmadığını söylemişlerdir ki bu doğrudur. Aynı zamanda Allah'ın takdirsi şeyin ne ise bu kul kullar hakkında hayırlı ne ise ne olacağını onu Cenab-ı etmesini gibi çeşitli e, kudun yaptığı sizleri hırslı müdür, kötü müdür, kumuh mudur, hangileri kötü, hangileri iyidir, kul bunu kendi akla bilebilir mi, akıl bunu bilir mi, çeşitli böyle, bu gibi mesele erginmişlerdir, bunların emri değil. Önemli olan burada bu ad, evet, bunu gördük. Beşinci ise, el-emr bil-me'ruf ve yani mukar İnsan, Allah'ın emirlerine intisar etmesi, ne olduğu şeylerden işlenip yani kaçınması ve görmüş olduğu münkeri eliyle, lisanıyla veya kalbiyle takdir etmesi, emrine elgetmesi, kürsüden kaçınılması esası bu zaten e, hadislerde İslamdan öncüttür. Evet, bunu farklı bir şey değildir. Şimdi esas bugün İslam aleminin Müslümanların ee, çoğunun zilinlerinde, irtikadlarında hakim olan maalesef başka eşariye ve daha sonra maturiyye diye dediğimiz iki tane irtikadi mezheb vardır. Bunların zuhuru nasıl olmuştur? Bugünkü bun, e, insanların, Müslümanların irtikadlarına bırakmış olduğu tesirler nelerdir? Bunun üzeridir hocam. İmam ebul hasan Ali bin İsmail el-Eş'ari. Bu şansın soyu Ebu Musa'l-Eş'ari'ye dayanır, sahabeye dayanır. Eş'ari mezhebinin kurucusudur. Kendisi kırk yaşına kadar Mu'tezile mezhebinde yetişmiştir hocası Cübâi Mu'tezile Mezel'in imamlarından birisidir. Bir gün hocası ile münakaşa ediyor. Müşrik olan çocukların, evlatların ahirette durumların ne olacağı hakkında soru soruyor. Bunlar cennet eğlini yoksa cehennem eğlini. Hocası ona mutmain edici bir cevap veremeyince onu terk ediyor. Ve kendisi bu inanmış olduğu Mu'tezile mezhebinin görüşlerinin nakle ve fıtrata muhalif olduğunu anlıyor. Geceleri tefekkür ediyor. Ve en son olarak akılla Allah hakkında yedi tane zati istifakın ispatlanmasının vacip olduğunu ilancına oluyor. Baştan bu şahıs dediğimiz gibi müteziledir. Kır yaşına kadar bu mevzette kalmıştır ve yetişmiştir. Evet. Bu zati sıfatlar Allah'ın hay olması, baki olması, kadim olması, ezeli olması, ondan sonra kudret sahibi olması, ilim sahibi olması, kendinefsiyle kaim olması, hiçbir şeye muhtaç olmadan, bir de mahlukattan, mahlukata benzemekten münezzeh olması gibi zati sıfatları ispatlıyor. Ve bu şahıs diğer meselelerinde, ehl-i sünnete uygun inançlara sahip oluyor. Kendisi bu inançlara sahip olduktan sonra Bağdat'ta muhtizlerin imamlarının, muhtizlerin bulundukları camiye geliyor. Orada cübbesi üstüne ayrı ikinci bir cübbe giyiyor. Bu onun ikinci e, merhalesidir. ebul Hasan Aşhamîm. Ve namazdan sonra onlara şöyle sesleniyor. Ey falanlar! Ben şu ana kadar, şu yaşıma kadar sizin mezhebenizde yaşadım. Ve şu an bu mezhebenizin batıl olduğunu, inançlarının doğru olmadan inandım. Şu cübbeni çıkardığım gibi sizin bu inanmış olduğunuz mezhebden, itikattan tamamen çıkıyorum deyip cübbesini çıkarıp attı. Ve onların bu muez görüşlerini teker teker onlar o çürütme ve onlarla buna taşıya mücadeleye başladı Az önce azretiğim görüşlere sahip olarak e, bugünkü İslam aleminde bulunan Şafi ve maliki e, mensuplarının iyisi inanmış olduğu mezhepleri eş bu görüşleridir Evet. Bunun görüşleri. Kur'an Kur'an lafzı mahluktur. Kur'an'ın lafzı yani satırları, harfleri, rengi, hafızın okuması bunlar mahluktur. Fakat manası Allah kelamıdır. Daha önce Kur'an, Kur'an falan mahluk diyordu. Hem manası hem Şimdi Kur'an'ın manası Allah kelamıdır. Manası birdir. Allah'ın zatıyla kaimdir. O da emir, nehi, haber haberdir. Eğer Allah'ın kelamı Arapça tabir olunsa o Kur'an'dır. Süryanice tabir olunsa o İncil'dir. İbranice tabir olunsa o da Tevrat'tır. İnancını ortaya atıyor. Yani dikkat ederseniz Kur'an'ın sadece iştiva ettiği manayı Allah kelamı kabul ediyor. Kur'an'da gelen mafızları da Allah kelamı kabul etmiyor. Evet. Allah'ın bu zafis, zafi zati sıfatlarını ispatlıyor. Az önce arzettiğim zati sıfatları Fiili sifatlarına gelince tevhile kalkıyor. Bu mu'tezilerin az önce arz etmiş olduğu sıfatlar hakkında ki teviline yani onların bu bid'atlarına karşı ayrı bir bid'atla ne yapıyor? Cevap veriyor. Ayrı bir bid'atla cevap veriyor. Az önce ispatlamış olduğu bu zati sıfatlara ne yapıyor? Kur'an'ın haberi sünnetle, hadislerle gelen sıfatları ne yapıyor? İrca ediyor. Tevil ediyorlar. Mesela Allah'ın yağmur yağdırması, Diyelim rızık vermesi. Hepsi bunlar ne yapıyor? İrade sıfatına. İrade sıfatına tevil ediyor. Allah'ın eli, el sıfatı, kudret sıfatına diye kudret sıfatı yani ne yapıyor? Tevil ediyor. Bu Allah'ın kudreti ediyor. Ondan sonra Allah'ın aşağı istiva etmesini ne yapıyor? İstevla, kuşatma, hükümran olduğu teviline varıyor. Yani onların bu adına karşı sıfatları yani Allah e, il, ilim alimdir fakat ilmi, ilimsizdir kadirdir fakat güç sahibi değildir. Bu tevhille karşı ayrı bir bu tevhille ne yapıyor? Cevap veriyor. Bu da kelamın kendisinde bırakmış olduğu mantık ilmin tesirinden ileri gelmektedir. Evet. Allah'ın Kelam sıfatına gelince diyor ki Allah Allah'ın konuşması kelamı Allah harksız, sessiz konuşmuştur. Onun kelamı işitilmez. O ezelde konuşmuştur. Ee, i̇stediği zaman konuşmaz. Kelamı nefsidir. Yani nefsi konuşur. Kendi hakikaten gerçek olarak konuşmaz. Yani, duyulmaz konuşmaz. gerçek olarak değil. Buna maalesef derin olarak eşariler Ebu Hassan eş'ari ilk burada Muradeli olarak şu deli getirmiştir. Şam'da Axel derilen bir Nasrani Hristiyan bir şair vardı. Bu şair bir şiirinde şöyle söylüyor. İnnel innel kelame lefil fuadi ve enma cu'ila lisanu ala'l fuadi delila. Kelam söz ancak kalptir. Lisan ise kalpteki olan duygulara, şeylere delil olarak kullanılır, delildi, kırılmıştır. Burada anlaşılır, dediğine göre yani insanın nefsinin nefsiyle konuşmasını kelam kabul diyor. Sadece insan, ey Ahmet gel gidelim, gel gelelim Bu gibi sözleri sadece kelam değil, insanın kendi nefsiyle, içiyle konuşmasında kelam kabul diyor. Dolayısıyla bu şahıs Hristiyanın bu sözünü, bu şahısını del alarak Allah kendi nefsiyle konuşmadığı kelamı, kendi nefsiyle konuştuğu kelama tevil ederek Allah'ın gerçekten Musa ile konuşmasını ve konuşma sesini duyulmasını kabul etmemiştir. Halbuki Kur'an'da buna dair ayetler, bir sürü ayet kelimeler vardır. Ya Musa ey Musa inneni en Allah. Muhakkak ben Allah. Allah konuşuyor. Kur'an'da ayetler var. Konuşma, ses muhakkak ki harfla he? ses dolacaktır konuşma. Ondan satiyen ondan... gayret. Eşari, Ebulhassa Eşari Allah'ın ahirette görüleceğini kabul etmiştir. Mu'te zire muhalif alana. Evet Allah ahirette görecektir Yalnız Şöyle bir şart koşmuştur. Allah bütün cihetlerden görülecektir. Allah bütün cihetlerden görülecektir. Çünkü biliyorsunuz onun bu sözü söylemesinin sebebi dua Allah'ın mesela az önce peygamberimize gelen siz Allah'ı ayı 14. günü gördüğünüz gibi göreceksiniz. Sabirini teşkiye yani tevile mekan mekanın bir cihetin ortaya çıkmasına, sayın edilmesine sevk olacağından ne demiş? Allah bütün cihetlerden görünecektir. Evet. Ondan sonra Allah her yerde bir fikrini ortaya atmıştır. Allah her yerde bir fikrini ortaya atmıştır. Lütfen buraya dikkat çekin. Biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala yedi yerde kendisinin semada olduğunu ve arşa istiva ettiğini zatıyla söylemektedir. Sadece her tarafta ilminin ve kudretinin olduğunu, bunları kuşattığını söylemektedir. Fakat bu ise ayetleri tevhid ederek Allah'ın zatıyla her yerde olduğunu söylemekte. Ki bu Allah'ın Allah'a layık olan bir şan değildir. Allah kendi zatıyla o zaman tuvalette, hamamda, pisselade olması gerektir. Bu Allah hakkında caiz değil. Allah zatıyla, yüce ulu, semadadır. Bunu inşallah e, el üstüne el cemaat medenini incelerken bu konuya genişçe yer vereceğim inşallah. Ve Allah mekandan münezzehtir diyor. Bir taraftan Allah her yerde diyor, bir taraftan da Allah hiçbir yerde. Düşünebiliyor musunuz? Çünkü burada mekanı, mekan ancak mahlukat mekana, vardır. Allah mekana ihtiyaç vardır. Allah'ın mekana ihtiyacı yok. Dolayısıyla Allah, Allah mekandan münezzeh Evet. Allah'ın arşa istiva etmesinde, istila yani, hükümdar olduğu kuşatlık manasını almaktadır. Ee, i̇manın eksildiğini ve ziyadeleştiğini Ebu'l-Hasayy Ali kabul etmektedir. Ve amellerin de imandan bir cüz olduğunu da kabul etmektedir. Maturdi mezhebine muhalif olarak. Evet. Üçüncü merhalesi. Bu şansın üçüncü ve son ölmeden, ölmedenki hayatı. Ebul Hasan Eş'ari, üçüncü merhalesi şöyle olmuş. Bahrat'ta Ahmet İbni Hanbel ve muhaddislerle görüşmüş. Bunların İnançlarından, telesi olan inançlarından tesirlenerek, onlara çeşitli münakaşalara girerek kendisi kabul etmiş ve itikatta telesiye mezhebine intisap etmiştir. Son hali. itikatta telesiye mezhebine intisap etmiştir. Ve bu mevzuda yazdığı eserler vardır. El-İbane Risaletun i̇lahen El Sugur ve Makaratu İslamiyyine bu kitabında dünyada gelmiş gelmiş bütün fırkaları incelemiş ve en son cemaat olarak Ehl-i Hüsve'de cemaat mezhebini koymuş ve ben e, bununla dini itikaz ediyorum, benim dinim budur demiş ve bunu öndürü İmam Mahmet'tir demiş ve orada Allah'ın arşa istiva ettiğini, semada olduğunu uzunca savunmuş, maalesef maalesef bununla beraber kendisi kelami mantıki üslubundan kurtulamamış Bugünkü, e, kutlanmış kendisi fakat itikatta Selebi Mezhebi'ne kaybolmuştur. Bugünkü Eşarilik, Ebul Hasan Eşar'ın eski ilaçlarıdır. Son olarak ölmüş olduğu ilaç değildir. Ve bugünkü Eşariler, Ebul Hasan Eşar'ı ölmeden önce intisap etmiş olduğu Selebi Sani'nin itikattaki mezhebinde, mezerinde yanlış olduğu eserleri kabul etmezler. Derler ki o eserler ona ait değildir. Bugün onlar Ebu Hasan Eş'ari'nin eski itikatla itikatlarla itikatına sahiptirler. Evet. Bu Ebu Hasan Eş'ari 324 Yicili senesinde vefat etmiştir. Ondan sonra 334 Yicili senesinde Maturidi mezhebi etmiştir ki bu bugün e, Hanefiler itikatta Maturidi mezhebi olduklarını söylerler. Eş'ari mezhebi ise yayılma yerleri Horasan'da, Irak'ta ve Mısır gibi yerlerde, çeşitli ülkelerde yayılmıştır. Maturidi'nin kurmuş olduğu bu mezhep şu an göreceğiz. Önce kendisini bir tanıyalım. Ebu Mansur Muhammed İbn Muhammed el, -maturidi, el Semerkand, Semerkandî. Semerkant Maveraünnehir'imiz, Ceyhun Nehri'nin arkasında. Semerkant, Taşkent, Buhara gibi şehirler vardır. Bu Semerkant şehrinin Maturidi köyünde bu şahıs 330 e, bu şahıs dünyaya gelmiştir. İmam Ebu Nas El-İyazi'den icazıt almış. O da Ebu Süleyman El-Güzcani, o da Ebu Hanife'nin talebesi olan İmam Muhammed i̇bn Hasan'dan ders almıştır. Bu şahıs Ebu Hanife'nin itikatta görüşlerini incelemiş ve onun itikadını bir bakıma kelami keram, hale getirmiştir. İtikadını, İmam Ebu Hanife'nin itikadını kelamcı bir itikat, mantıklı bir itikat olarak ortaya çıkarmıştır. Evet. Fakat eşarilik daha fazla yayılmıştır. Çünkü Maturidi mezhebi daha fazla Ma'rıl-nacer, devlerin arkasında Semerkant, Buhar o taraflara yayılığından dolayı daha sonra e, bu taraflara cereyan e, etmiş. Fakat Eş'ami mezhebi ise Orta Doğu'da daha fazla tanınmış. Irak'ta, Mısır'da, diyelim Şam'da falan, şiyelerde yerlerde. Dolayısıyla daha meşhurdur. Bu onu kadar meşhur değildir. Bunun mezhebin usulü, itikatta, mantıki olarak usulü aynı Ebru Hasan'ın Eş'ami eski mezhebin usulü gibidir. Hiçbir fark yoktur. Ancak aralarında teri olarak 15 tane mesele vardır, ihtilaflıyız. İçin arasında. Mesela bu, e, bu meseleden iki tanesini zikredeyim. İmam Matur der ki Allah peygamberler göndermese insan Allah'ı tanımakla tanıması e, tanıması ile mükelleftir. Çünkü Allah'u Teala buyuruyor ki E fil la yişekkun fâtiûs semâvâti vel ve arzı yaratan Allah'ın varlığında şüphe var mı? ayetim deli getirilmiş. Ebu Hasre eş'arî de cevaben ki ondan önce ölmüş. Yani şöyle yani bu cevaben demeyelim de o da Allah'ın peygamberler göndermediği insanları insanlar Allah'la Allah ibadetle Allah, mükellef olmadığını iddia etmiş ve şu ayet deli getirmişti. "Vemâ <gülüyor> kunnâ muazzibîn hattâ leb'at Biz peygamber göndermedik kavme o kavramı azap etmeyin. Ayetinden getirmek. Arada ihtilaflardan bir tanesi bu. Başka bir ihtilaf. Mesela eşar hadiste hadiste ima, hadislerde imanda istisna meselesi geliyor. Belki inşallah hadislerde gelen bu şeyi kabul etmiştir ki Selef-i görüşü de budur bu konuda. Ben inşallah müminim çünkü kimse Allah kendisini Allah'a karşı tezki edemez. Evet. İnsan Müslümandır. Rabbine tesli olmuş, ameleri erkeğe etmiştir. Fakat e, iman noktasına gelince inşallah mümin, müminim diyoruz. Fakat Ebu Mansur buna razı olmamış. Demiş ki imanda istisna caiz değildir. İnsan ben müminim demesi lazımdır. Çünkü inşallah dese bunlar şüphe vardır imanında. Dolayısıyla daha sonra gelen Hanefiler khaseten Osmanlı zamanında ileri giderek imanda istisla'yı kabul eden şafilerden ne kızan e, şafilerden e, ne yapmışlar onlara kız Demişlerdir ki bunlar imanda istisla ediyorlar. Diyorlar ki inşallah biz ben müminim bu imanda şüphe, şüphe götürür. Dolayısıyla onlara kız verilmez. Kabul etmemişler kız verilmez. Arkadan gelen daha Müseyyidin Halefiler biraz daha hoş davranmış. Demişlerdir ki biz onlara ehli kitaba kıyasen hani ehli kitaptan kız alınır biliyorsunuz Yahudi Füseyinlerden. Onlara kıyasen onlardan da kız demişlerdir. Bu mesele bak nereye götürmüş. En basit bir mesele nereye kadar götürmüş? Müslümanları ne durumlara götürmüş? Evet. Şimdi Ebu Mesur Maturvi'nin sıfatlar konusundaki görüşü nedir? Evet, bu şahıs zafi sıfatlardan sadece Allah'ın vücut var olmasını, kıdem, ezeli olmasını ve baka baki olacağını, faal olmayacağını, vahzaniyet tek olduğunu, muhalefetun bil mahlukata benzemediğini, kıyamun bir nefsi, kendi nefsine kayıp olduğunu gibi e, sıfatları kabul etmiş. Bir de Allah'ın subuti, hadisleri sabit olan sıfat, bazı sıfatları ispatlamış. Mesela Allah'ın hay olması, hayat sıfatı, ilim, ilim sahibi olması, semiyi görme sıfatı, basar, semiyi işitme sıfatı, basar görme sıfatı, irade, irade etme, isteme sıfatı, kudret, kudret, güt sahibi, kelam, konuşma sıfatı, te tekvin, yaratma sıfatı gibi sıfatları kabul etmiştir. Fakat bunun yanı başında Selef-i ispatlamış olduğu hadislere gelen haberi sıfatları ne yapmış? Tevhül etmiş ve bu ispatlamış olduğu az önce gördüğümüz bu subuti yani ilim, kudret, tekvin, irade bu sıfatlara irca etmiştir. Evet. Tevhid etmiştir. Mesela Allah'ın derin e, gazap etmesi, mağbet etmesini irade sıfatına irca etmiş. Allah mesela e, çeşitli kavmine azap etmesini mesela, yani bu e, fiili mesela mek falan şey, hayr-ı bu gibi sıfatları kudret sıfatına irca etmiş. Tevhid Allah'ın istiva sıfatını, arşa istiva etmesini istevla olarak kabul etmiştir. Allah arşa hükümden oldu. Aynı zamanda Allah'ın her yerde olduğunu, mekandan münezze olduğunu iddia etmiştir. Az önce Allah'ın arşı istiva ettiğini söylemiştik. Zatının semada olduğunu, ancak ilmiyle her yerde olduğunu söylemiştik. Evet. Lütfen buraya dinleyin. Az kaldı, bitiyor. Evet. Bu şahıs İmam-ı bu e, fikrinden tesirlenerek veya hocaların fikrinden tesirlenerek fikri hale geliyor ya az önce arzistik hocaların sayesinde İman, imanın ziyadeleşmediğini ve de noksanlaşmadığını insan imanın imandan, imanın tasdikten ibaret olduğunu e, söylüyor ve amelin imandan bir cüz olmadığını söylüyor Ebil Hasileş Ali ise amelin imandan olduğunu, ziyadeleştiğini ve noksanlaştığını aynen Sereci Falehi ercissel gibi düşünüyor Evet. Bu, bu doğru olan kavimdir. Buna Kur'an'dan bir sürü ayet-i kerimeler var. Hadislerden de bir sürü e, hadisler var. Mesela ayetten ayet-i ayet kerimeden اِنَّمَا الْمِنُونَ الَّذ۪ينَ Allahu ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُ وَاِذَا تُرِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ ذَادَتْهُمْ Ancak o insan, o kimse mü'mindir ki Allah'ın ismi anıldığı zaman ne yaparlar? Kalpleri ürperil. Ve izâ tülyet aleyhim ayatuhu. Allah'ın ayetleri okuduğu zaman dâdethum imana. İmanları artar. hadis el-i'man izni ve iman İman ziyadeşi ve noktadaşı geliyor. Evet. Aynı şekilde ruhiyeti kabul ediyor. Allah'ın ahirette göreceğini de kabul ediyor. O da cemil vücudu. Bütün cihetlerden göreceğini söylüyor. Aynı Ebu'l-Hakayşan'ın önceki görüşü gibi. Kur'an'ın Allah kelamı, manası Allah kelamı olduğunu, lafzı, mahluk olduğunu söylüyor. Ki bunu Ebu Hanife de söylemiştir. Evet. Fakat sahih olan Kur'an, hem manasıyla hem lafzıyla Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelam, e, kelamı, kelamı, e, kelamıyla, hem sesli olarak, hem harfi olarak bulutmuştur. Evet. Selefin inancı bu. Evet. Az önce gördük imanda istisnayı kabul etmiyor. Ebu Hanifeler sıfat konusunda ayrılmıştır. Biliyoruz ki biz İmam Hanife Allah'ın sıfatlarını kabul ediyor. Olduğu gibi kabul ediyor, tevhir etmiyor. Bu ise tevhir ediyor. Ona ismet edilen e, ve talebesinin kitabı olan Ebu Til Hakem'in ki nispeti zayıftır. Orada Fükül kitabında deniyor ki وَلَغُوا nefsun. وَلَغُو, وَل وَلَغُو onun nefsi vardır eli vardır reci vardır varalakuu demeyiz ki elinde yeduhu kudretuhu onun eli kudretidir demeyiz bilenn fi çünkü burada Allah'ın bir sıfatını ispat etme vardır bu kavli ehli ve kader bu ise ve kader mezhebi İmam Buhari de söylüyor ve Allah arşa istiva etğini kabul ediyor kim bunu inkar ederse kafir olduğunu söylüyor bu ise ondan ayrılmak Allah'ın Aşağı istiva etmediğini ve her yerde olduğunu söyleyerek Allah'ın bu ayetini tevhid Evet. Bu da okumuş, o yetişmiş olduğu çevreli, selam ilminin tesirinden meydana gelmiştir. Netice olarak şunu söyleyebiliriz. Bu iki mezheb kendilerini İslam alemine ehl-i sünnet mezhebi olarak tanıtmıştır ve kendisinin kendi niyetlen iyi olduğunu, gayelerinin günah felsefesine ve mu'tezileye karşı onları reddetmek olduğunu, kelam ilmini bunun işi okuduğunu, okuduklarını ve halkı teşbihten ve teşkinden kurtarmak, Allah'ın sıfatlarına teyze etme gayesiyle ortaya ortaya çıkmışlardır. Niyetleri e, Allah bilir biz e, sürekli zannediyoruz niyetlerini. İnsanlara kendilerine ehl-i sinet mezhebinin olduklarını kalkmışlardır. etinmek istemişlerdir. Orta vasat bir yol teşviklerini üstlenmişlerdir. Hatta müteyefilinde şu söz meşhurdur. Es-Seref-ü A'lem es seref Eslem -selef Selef-i bu konuda mezhebi e, daha salimdir. Vel-Halef-ü A'lem ve Ahkem Fakat Halefin yani müteyefilin yani sonra gelen <gülüyor> Ebu'l-Hasneş Ali ve Matur-din'in itikattaki mezhebi daha, daha bilinçli Veda hükümlü demişlerdir. İnsanlara böyle kovatilme çalıştırmıştır. Her ne kadar niyetleri iyi olsa bile bunların metodu o metod olarak doğru olan bir metot değildir. Bu Kur'an'ın ve sünnetin nasıl metodu değildir. selef Salih'inin yolu en hayırlı en doğru yol odur. Ve Mu'tezile mezhebinin zuhuruyla arkadan bunların da bu iki mezhebin de onlardan tesislenmesiyle Kelam ilmi dediğimiz mantık ilmi ortaya çıkmıştır. Ve bu ilmin zuhuruna da esas olarak, olarak diğer önceki fırkalar e, sebep olmuştur. Böylece mövzuyu bitirmiş oluyoruz. Bu arz ettiği mövzuyla ilgili sorusu olan var mı? Çok uzun ve geniş ilmi olan e, bir mövzu. inşallah e, anlaşılmıştır. Umid ederiz. E, ileride inşallah müsaade Mevzuya devam edeceğiz. Şimdilik e, İslam'da zuhur eden batıni fırkalar. İsmailiye, Karamita, Museyliye, Dürciye, bir de Kadiyaniye bugün. İngiltere'de ve şeyde Hindistan'da hakim olan Bahayiye, Sofiye. Bu gibi fırkaları inceleyeceğiz. Ve en son dert olarak da Selefiye mezdiri olan Erlüsün ve cemaatı. Bunu genişle bir olarak inşallah her yönüyle, inancıyla, itikad ameli her yönü inceleyeceğiz. Şu an bu mözüle ilgili sorusu olan var mı? Arkadaşlarım. Allah'a e, mekan tayin etmiyoruz. Fakat Allah'a ciheti ispatlıyoruz. Ciheti ispatlıyoruz. Yön. Diyoruz ki Allah arşa, Kur'an'da istiva ettiğini söylüyor. Fakat ilmiyle, kudresiyle her yerde olduğunu söylüyor.